<gülüyor> buraya kadar peki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, beni o ibadetlerle ulaştır diyor bu noktaya çekti götürdü diyor. E, Rabbim benim ihtiyacım olan yerlere Rabbim beni getirdikten sonra ben nasıl olur da beni buraya kadar ulaştıranları terk ederim ben dedi. Böyle şey olmaz dedi. Cemaat bütün mesele var ya ahiretin varlığından patlak veriyor. Ahiret zor cemaat. Vallahi de zor billahi de zor cemaat. Ahiret yani zor olmasa bu kadar titremeyecekler. Amma ve lakin ahiret korkusu yani bu zebat-ı za, bu kiramı bu büyük insanları verir. erim erim, erim, eritir. Namazım ya kaybolursa ne olacak? Orucum giderse ne olacak? Haccım, zekatım, zikrim, fikrim, cihadım vesaire kaybolursa, erirse ne olacak vesaire? Abdullah bin Nas'u otobada bir diyor ki en büyük günahlardan bir tanesini de biliyor musunuz? Bir insanın yanlışını görürsünüz diyelim mesela namazında tadil-i erkene etmiyor. Diyorsun ki ona kardeşim bak Allah'tan kork bu Cenab-ı Celle Celaluhu senin beraberlik e, noktan bu namaz. Ki işte malum namaz Mü Müslümanın miracı. Bak Allah'tan kork şu namazını doğru kıl vesaire. Birisi birisine Allah'tan kork der de o da der ki sen kendine bak.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 Birisine bir şey söyleyecek olsan hemen diyor ki, şey, bir şeydi ben sana söyleyeyim diyor vesaire. Meğer sana bir tane patlatacak icabında, fakat falso arıyor. Bir gedik arıyor. Ha o ki sen ona söylüyorsun, tamam şimdi diyor bana diyor, haddini bildirmek diyor, bana diyor vacip ol, tamam. Fırsatı yakaladın vesaire. Yani bir takım insanlar, bir takım insanları gardına almış, fırsatını kolluyor, falsoyu kolluyor, bir münasebet bulacak oradan vuracak ona.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 Yani bir Müslüman hiçbir zaman kalkıp da şifayı peki, şifaya araç olan vasıtaya isnat etmez. Şifayı veren Allah Celle Celaluhu'dur. Dolayısıyla süt beni iyi dese de, yani onun maksadı süt beni iyeti demek değil. Ya Allah Celle Celaluhu'dur. Fakat, fakat, fakat, mecazen diyor, böyle bir kelimenin diyor söylenmesine bile diyor, ondan sonra Cenab-ı Hak Celle Celaluhu razı olmadı. Bunu şirk kabul etti Allah Celle Celali. Bu şirk meselesi de beni uğraştırıyor dedi. Benim şirkim de bana göredir diyor. Bu kadar hassas hesapların görülmüş olduğu ahiret noktasında ya namazdan peki bir hesap gelirse bir kitap gelirse bunun muhasebesini nasıl vereceğiz cemaat?